Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve sallallahu رب ala seyyidina الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيمت الدينين لرز بنبارك جمعة عيد الجمعة في إنشاء الله ربنا في يوم الجمعة في يوم الجمعة في يوم الجمعة في Buna marifetullah deniyor, allah Teala'yı tanımak anlamında. Tabii hakkıyla marifet, hakkıyla tanımak bizler için e, müessel olacak bir şey değildir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Seyyidül Arifin, allah Teala'yı tanıyanların arif Billah deniyor onlara. Onların efendisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Tabii Arifler başta Enbiya-i Rusul-i Yani peygamberler, onlardan şey hiçbir veli onlardan iyi. Allah-u Teala'yı tanıyamaz, tanıtamaz. E de bütün Enbiya'nın da Efendisi Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna göre o da buyuruyor ki Sübhaneke ma'arafnâke hakka ma'arifetke ya ma'arûf Ey tanınan Allah-u Teala yani tanınmayı hak eden yüce zat en çok tanınmayı hak eden tanıtılmayı hak eden sensin fakat seni biz tenzih ederiz Yani bizim tanımalarımız, tanıtmalarımız, okumalarımız, okutmalarımız, anlatmalarımız e, senin zatına yakışmıyor. Seni gerektiği şekilde hakkıyla e, tanıyamadık buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni hakkıyla tanıyamadık buyurursa e, kimse ben hakkıyla tanıdım diyemez. Ama bazı dualarda geçiyor mesela sabah namazın sünneti ile farzı arasında Hakim-i Hazretleri işte Mevla-i Rabbul İzzet'i bin kere gördü. Sonra bininci de sordu ya imanı nasıl kurtarabiliriz diye. Orada bir dua ver Sabah namaz, sünnetle farz ardı. Orada bir iki rivayet vardır. Dualar kitabını bu yeni hazırladığım şeyde iki rivayeti de koydu. Zeyn-i İmam, Zeyn-i İlhan Hazretleri onu kitabına naklediyor. dura ve Hüseniye'de, -ve Vehhabiye'ye reddiyesinde. Orada şu geçiyor mesela, اَسَلُكَ اَنْ kalbi قَلْبِي بُنُو marifetike. Yani marifetinin nuruyla kalbimi canlandırmanı istiyorum. Kalbim yani seni tanımanın nuruyla kalbimi canlandırmanı istiyorum. Tabi şimdi bunu sünnetle farz arasında okuyarak da olmuyor. Yani bunu okumak yetmiyor. Okuduktan sonra bir de ne yapman lazım? Bu itikat derslerini dinlemen lazım. Çünkü... E kimseye de allah Teala rüyasında kalbine ilhamlar yapmıyor. Niye? Kalkıp e, adım atacak, vakit verecek, kulak verecek, kalp verecek. Mevlasını tanımak için e, mesai sarf edecek. O zaman mevla Teala ona bunu verir. Hem dua edecek, hem gayret edecek. Bu işin gayreti nedir? İşte bu dersi dinlemektir. Her Cuma gece yani Perşembe'nin akşamında bu derste mevla Teala tanıtılıyor. Başka bir şeyler konulara girmiyoruz. Şerif hakkıyla tanıyamadık buyuruyor. Ama bu duada da ne diyor? Esel güntuha kalbi bi marifetike hatta a'rifeke hakka marifetike diyor. Yani ya Rabbi sen benim kalbimi öyle ihya et, canlandır ki marifetinin nuruyla abadeyle ki seni e, nasıl tanınman gerekiyorsa hakkıyla tanıyabileyim diyor. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla tanıyamadık buyururken E sen bu duada nasıl hakkıyla tanıyabileyim dersin? Diyebilirsin. Niye diyebilirsin? Cihet farklıdır. Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem Efendimiz'in hakkıyla tanıyamadıkta beyan ettiği Allahü Teala'nın künhü zatıdır. Yani öz zatının künhüne kimse vakıf değil. Öz zatının künhüne. Künhü demek hakikat ve mahiyetine. Kimse kimse vakıf değil. O nefh ediliyor. Ama ...Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadis-i şeriflerde geçen... allah Teala'nın esma ilahi, Sıfat-ı tarif ...kendini tarif ettiği şekilde hakkıyla tanıyabilmek mümkün. Ama bugün Müslümanım diyenlerin birçoğu... E, ...ne allah Teala'nın isimlerini sayabilir, ne sıfatlarını sayabilir, ne sıfatlarının manalarını anlatabilir. Papağan gibi ezberlemiş, vücut, gıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetünül havadis, kıyam-ı nefsi, öbür taraftan hayat, ulim, semiu, basar... irade kudret, kelam, tekvin. Öbür taraftan izafiye, ihya, imade, tehdit tercik. E bunları ezberlemiş olabilirsiniz Sibyan mekteplerinden beri. E çoğu bunu da bilmiyor. <gülüyor> bunu için profesörler sayamaz yani. Onu da bilmiyor. Ama bunu bilmek etmez ki. Vücut ne demek? Vücut ne demek yani? Aa, Türkçe'de ne yaptı? Adam pazu yaptı, kas yaptı bilmiyor. Ne vücut yaptı derler yani. E millet vücuttan ne anlar vücut sıfat Yani bunların hepsi izaha muhtaç. Bu kadar alimler niye busa kitap yazdılar, İmam Gazali'ler, İmam Teftezaniler, İmam Nesefiler niye yazdılar? Mevla'yı tanımak, tanıtmak için. Şimdi sen külhü zatı itibariyle, öz zatının mahiyeti ve hakikati itibariyle Mevla'yı tanıyamaz kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tenzih etti, ben tanıyamadım dedi. Kim tanıyabilir? Ama Ya Rabbi sen benim kalbimi marifetinin nuruyla ihya ile de seni hakkıyla tanıyıp e, bu duayı da Mevla üretti. Hakim İtirmizi Hazretleri'ne onu Mevla ilham etti, öğretti ona. Demek ki bu dua caiz. Niye caiz? Biz Allah'ı hakkıyla tanımayı isteyebiliriz. Ne manada ama? Öz zatının künhü itibariyle değil. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen isim ve sıfatlarını hakkıyla anlayabilmek. Onları biz anlayalım diye indirdi zaten. E sen okumuyorsun, dinlemiyorsun da anlamıyorsun. Ha bu itibarlı. Onun için Muammazım Efendimiz Kabe-i Muavvamenin İçerisinde iki rekat namazda Kur'an-ı Kerim hatmetti. İki rekatta. Kabe'nin içini açtılar ona. 55 kere aç yaptı zaten. İki rekatta hatim yapınca tabi iki rekatta hatim yap yapan e, duası makbul olmaz mı? Olur. Şimdi siz şaşırıyorsunuz. Ben bir hanım hoca tanıyorum. Şu anda sağ. İsmini sıfatını vermeyim. Yani Kızımdan tabi duydum, tabi o da medresede biliyor işin aslını. Bir hanım hoca, tanıyorum yani, babasını falan da rahmetullahi aleyhi, iyi tanıyorum. Şu anda, iki rekat namazda Kur'an'ı katmedi yer. Allah Allah. Şimdi bu işler olmaz demeyin. Biz şurada, inşallah yarın sabah namazında, e, Fatih'teki dernekte olacağım. Saat 6.30'da sabah 14 secdeler Kudüs'ün Kurtuluşu için İsrail'in, Helaki için yani Siyonizm'in diyelim helak için dualar, dualar yapacağız. 6.30'da herkesi bekliyorum, erkekleri. Ondan sonra da tabii sabah namazını çok geciktirmeyeyim. Şimdi Diyanet de karar almış. Hemen hemen ilk vakitte kılıyorlarmış. Yani tabii ki çok şey oldu, iş, işe yetişemezler. Cemaat kaçırmasınlar. Biz de yani işte yedi çeyrek geçene kadar gelseler, yedi çeyrek geçe de olsa sabah namazında anca yedi çeyrek geçe falan durulur çünkü daha ileri tehir edemez. Şimdi sabah namazında sünnet üzere sen yapamıyorum, epey de gidemiyorum. Birinci rekatta secde süresi, iki rekatta insan süresi. Biraz daha hani tertil üzere rahat okuyayım dersen, zaten mecbursun yani düzgün okuma da... Yani 10 beş dakika sürüyor, 15 dakika sürüyor. 15 dakika sabah namazım olur ya. On dakika. Adam geldi bir gün dedi, hocam bizim cami imamını dedi, şikayet edeceğim müftüriğe dedi ya. Ne oldu dedim, Yasin'den sabah namazı kıldırıyor dedi. Ne mübarek bu dedim, sen nerede buldun öyle imam dedim, bırakma dedim ya. Millet ve Duhay'la kıldırıyor dedim ya. Yani şimdi... işte biz tabi Secde Suresi, İnsan Suresi de Yasin'den az. Toplamı yani, iki suren toplamı Yasin'den az. Yasin altı sayfadan işte dört satır az. Yani altı satır az. Altı sayfadan altı satır az. şey bu taraftan eee secdesi de efendim tam 3 sayfa değil o 4 satır az. E, insan süresi de bir buçuk sayfa diyelim. E, iki 2 sayfaya yakın. 5 sayfa toplamıyor. Yasin'den az yani. 15 e, dakika 15 dakika ne var ya? 7 çeyrek geçe 30'da 7.5'ta namazı bitirsen ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle kıldırır der Cuma sabahı. Gel bir sünnete katıl. Efendim biz ölüm sünneti ihya diyoruz. Hiçbir yerde yapılmıyor bu. Ölmüş sünneti hiyadene yüz şey sevabı var. Kendini ezberleyemiyorsun, okuyamıyorsun, imam değilsin. E gel orada cemaatle bir sünnet üzere kalacağız yarın sabah inşallah. Fatih'teki Yesevi derneğinde. E şimdi İmam-ı Azam'ı iki rekat takat metinince ooo falan. Şu anda da eden var. Ama i̇mam Azam gibi demez tabii ki. i̇mam Azam'ın manası huzur huşu. Nerede i̇mam Azam'a yetişsin? Ama de olsa bunu yapıyor kadın. Bir hanım Ablamız, ablamız, Allah nazardan muhafaza etsin. İki rekat takat ediyor. Şimdi bir medresede bana anlattılar. Allah, Allah Mübarek gecelerde duruyorlar safa. Hafız kız talebeler. En azı 400 okuyor namazda. 800. Nasıl iştir ya? Sifta yok erkeklerde ya. Ben erkeklerde böyle bir sifta yok ya. Duymadım. Hanım kardeşlerimiz çok gayretlidir. Efendi Hazretleri. Niye onlara o kadar emek etti? Boşuna mı et? Biliyordu. İki rekatta Kur'an katmediği edem var. Çünkü sekiz saat e, kadar, sekiz, sekiz buçuk saatte bu olabilir normalde. Sekiz buçuk saatte yani e, şu anda geceler çok uzun mesela, çok rahat var. Yası ilk vaktinde kılsan <gülüyor> imsaka da bitiririz. Yani ama yapmak üzere ne bel dayanır. Zaten hafıza, ezberli, ezber nerede o kadar taş gibi. Bütün Kur'an'ı Fatiha gibi biliyorsun. Hiç yanlışsız kadıncağız. Maşallah. İmam Azze Efendi iki rekatla katmini yaptı. Peşinden Kâbunç'e dua et. Ya Rabbi bu Nurman kulun adı Nurman bin Sabit'tir. Bu Nurman kulun sana hakkıyla ibadet edemedi. İki rekatla Kur'an'ı katmediyor. Sana hakkıyla ibadet edemedi. Ama seni hakkıyla bildi. Seni hakkıyla ibadet edememesini seni hakkıyla tanımasına bağışla da bunu, beni affet. Deyince Kabe'nin köşesinden, direk, köşesindeki direkten nida geldi. Ey Ebu Hanife, Numan kulumuz bizi hem hakkıyla bildi, bizi hem de hakkıyla ibadet etti. Onu da, kıyamete kadar onun mezhebine salik olanları da affettik. Yani mezhebine salik demek, o mezhebi hakkıyla yaşayan demek. Diyor. Ben Hanefiyim ondan sonra namaz yok, abdest yok. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz tabi. İşte. Şimdi nasıl imam ı Azam dedi ki, Resulullah sallallahu, sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben hakkıyla tanıyamadım, bilemedim. E nasıl Ebu Hanife der ki ben hakkıyla bildim? İşte mevzu farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz zatının mahiyetini bilemedim diyor. İmam-ı Azam da Kur'an'da hadiste geçen kadarıyla senin bize kendini tanıttığın evsaf ile seni tanıdım diyor. Yani o vasıfları da hakkıyla tabi Ebu Hanife kadar radıyallahu anh biz nerede bileceğiz. Ama yine de Önümüzdeki kitaplarla Ayet ve hadislerin ışığı altında Sizlere Rabbimizi tanıtmaya çalışıyoruz Bu derslerin Önemi budur Bu noktada Hiç taviz verilemez İntikatta müsamaha yoktur allah Teala hakkında caiz olmayan bir şey Yakıştırırsan öyle olduğuna inanırsan Kafir olur allah Teala'da bulunan Kemal sıfatlarında Bir sıfatı inkar edersen ilmi yok Onu bilmez, bunu bilmez, teferatu bilmez. Aziz Bayındırın dediği gibi sen evleneceğini kimle ne bilsin? Ha, Kemal sıfatlarını inkar edersen yine kâfir olursun. Bu iş o kadar ince bir iştir ki namaz kılmasan kâfir olmasın, oruç tutmasan kâfir olmasın, zina etsen kâfir olmasın, fazlesen kâfir olmazsın. Yani helal harama inandığın sürece hiçbir günahla kâfir olmasın. Ama Allah Teala'nın ne bilsin seni ya kimle evleneceğin dersen namaz kılsan da, sakal bıraksan da, ilahiyatta hoca olsan da kâfir olursun. Onun için Mevla'yı tanımak. Evvela Allah-u Teala'nın sıfatlarını tanıyacaksın ya. Sen allah Teala'nın sıfatlarını bilmeden nasıl Müslüman olacaksın ya? Bu ders oranı anlatıyor. Şimdi, kaldığımız nokta itibarıyla dersimiz buyuruyor ki İmam-ı Gazali Rahmetullahi Hazretleri allah Teala'yı tanıtırken evvelki dersi tekrar etmiyorum. geçen dersin sonundan devam ediyorum. Vahidun. Allahu Teala tektir, birdir. Zaten kurban olduğum Allah'ımızın birliğini geçen derste çok teferruat ile anlattım. Ne manada birdir? Tamam mı? Üç türlü de mana verdi. Kadimun. Şimdi onu geçen derste geçen dersi kaçıranlar bizim sitelerimizde bulabilirler. Cüppel Ahmet Hoca.tv de atılabilir mu şu an? Evet, evet. Cüppel Ahmet Hoca.tv başladı mı faal? Evet, evet. Cüppel Ahmet Hoca.tv yani yeni tertip üzere. Arkadaşlar 2-3 aydır uğraştılar. Yeni tertip hazırladılar size. Eee istekleriniz, şikayetleriniz olursa bildirin. Para pul istemiyoruz Allah rızası için izleyin. Ee, orada geçen perşembe akşamıki itikat dersini. Adı itikat dersi mi diye geçiyor. Kavaydu lakayt yazılıyormuş. O da mühim şimdi. Aradın mı? Nerede aradığını bilmen için ismini bilmen lazım. Kavaydu lakayt. Yani bence onu itikat derslerine şey yapsak daha iyi olacak. Millet kavaydu lakayt. Teleffuzu zor. Kafada kalması zor. İtikat dersleri yapalım onun adını da. Şu anda kavaydu lakayt diye atılmış yani. Ondan allah Teala'nın birliğinin ne anlama geldiğini, ne yönlerden bir olduğunu, ondan gayri o yönlerde bir, bir, hiç birliğe sahip varlık olmadığını. Ama çok gönleriyle anlattım. Şimdi onu edemem. Şimdi geldik kadimun. Kaldığımız nokta burası. Kadimdir. Kadimdir ne demek? Evveli yok. Bak la evvel lehu. Şimdi kadim evveli yok derken kadimdir kıdem. Türkçe'de kıdem. Tazminatı da var ya. Tazminatı alırsa para olunca tazminat tazminat? kıdemi biliyorsunuz. Ya kıdem önce olmak yani. Önce daha önce işe giren de kıdem oluyor. Askere daha önce giden subay, bas, çavuş, bilmem ne ne oluyor işte kıdemli er oluyor. Kıdem daha önce olan. allah Teala kadîmun kadimdir. Yani kıdemli. Ama yani şimdi kıdemli, nasıl kıdemli allah Teala? Böyle mana verirsen o... Bu şu demek, onu şerh ediyor. La evvele Asla Başlangıç yoktur, le zatı için. Başlangıç yok ne demek biliyor musun? Geri ki zamandan ne kadar geri gitsen, 7 bin seneye gittin, 700 bin seneye gittin, 7 milyon seneye gittin. Ya, dünya 7 bin senelik ömrü var. İşte şimdikiler geçen net attılar ya. Biraz at da kuşlar yesin. Ufak at dedim adama. Büyük bir profesördü. 700, 350 milyar yıl, 350 milyar yıl evvel dinozor varmış. Allah <gülüyor> Allah. Suna profesör olmuş ya. 350 milyar yıldan dinozorun kemiği kafası nasıl kalmış ya? La havle ve la kuvvete illa. 5 senede insanların kemiği kalmıyor. Neyse. Şimdi burada ama 700 milyar yıl geride gitsen katır katır katır trilyar trilyar trilyar geride gitsen yani varsa da gitsen Var tabi. Yani mahlukat için yoksa da Allahü Teala'nın kıdemini anlatmak için bütün trilyalların sıfırlarını bitir. Ne kadar geriyi tasavvur edersen, takayül edersen, düşünürsen düşünmek dermez. Geri git. Allahü Teala'nın olmadığı bir zaman bulabilir misin? Bulamaz. Kadim o demek. Evveli yok. Ne demek? Ne kadar geri gitsen Allahü Teala'nın ...var olmadığı haşa, bir zaman dilimi yok. Bu demek. Hadis-i Şerif'te, Bukhari Şerif'te ne diyor? <gülüyor> Atinin tefsirinde Bukhari yapıyor bunu. allah Teala ki mahlukatı baştan yaratıyor, yoktan yaratıyor. Şimdi hepimiz yoktan yaratılmışız. Gökler, yerler, arş, kürsü, levhü, mahfuz, kalem ve Hepsi dahil. Hepsi mahluk. Hepsi sonradan yaratılmış.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 Kâne Allah-u Teala için. Kâne Allah'u. Allah oldu. Denmez. Bak biz meal hazırladık. O muhalde ne yaptık hep? Daim oldu. Allah-u Teala hakkındaki kâne'ler kâne Allah'u önünde varsa lafz-i yani gerisindeki kâne'ler rün manası oldu değil. Kâne daim oldu. Çünkü allah hiçbir sıfatı sonradan gelişmez. Zatı da Sonradan var olmadığına göre Türkçe'de oldu nasıl bir olgu geliştirir yoktu da oldu demektir. Onun için manaları doğru vereceksiniz. Bugün bütün meallere bakın belki de bizim bu titizliğimizi el sünete göre olan bu titizliğimize rahat etmemişlerdir. Kâne daim oldu Allah Allah. Zaten gafuran falan yok burada. Önünde haberi yok. Önünde haberi yok. Nedir nedir olduğu gibi bir şey soramıyorsun zaten. Kâne daim oldu. daima var oldu vardı vardı olduğu yine kullanmamak lazım vardı kim Allah Allah der velem yok idi mahu onunla beraber <gülüyor> şeyu gayru ondan başka hiçbir şey yoktu ezelde şimdi hiçbir şey çünkü ondan sonra ne oluyor sırasına göre yaratılanlar başlıyor ilk Resulullah sallallahu aleyhi nuru yaratıldı işte ruhlardan onun ruhu yaratıldı nurlardan onun nuru yaratıldı Sonra akıl yaratıldı. Kalem yaratıldı. İşte levh-i yaratıldı. Arş yaratıldı. Su yaratıldı. Efendim, gökler yerler daha sonra. Gökler daha sonra yaratıldı. Burada bir kıdem var. Ama bu kıdem evveli yok anlamına gelmiyor. Çünkü gidiyorsun 7000 sene evvel dünya yok. Gidiyorsun o 20000 sene evvel misal arş yok misal. Bunu misalle konuşuyorum. Cebrail Aleyhisselam Mekan Sen Melaki-i Kiram Hazaratı Gidiyorsun 100 bin sene evvel 200 bin sene Misal misal konuşuyorum yani Ama illa bir noktaya geliyorsun O noktada Cebrail Aleyhisselam yok Geriye doğru geliyorsun O noktada arş yok O noktada kürsü yok Onun için Allah-u Teala nasıl arşa oturacak haşa Arş yokken Allah-u Teala neredeydi Haşa Allah-u Teala mekan istat eden kafasızlara Selefi Vehhabilere En güzel sual bu. Arş ezeli midir? Ezeli derse kafir olur. Ezeli değil derse yani yok olmadığı zaman vardı. Bir zaman geriye gittik mi? Arşın olmadığı zamanı bulacağız. Peki arş yokken Allah neredeydi aşağı ve kelle? O zaman nasıl Allah mekan istihad edersin? Şimdi hiçbir şey yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru da yoktu ezelde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da yoktu ezelde. Sen şimdi ne kadar geri gitsen, yok bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve ruhu, nuru ezelde vardı dersen, ehli sünnetten çıkarsın. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, nuru da sonradan yaratılmıştır. E ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Hadisleri kaç kere ben size mevlüt geceleri izah ediyorum ama bu izahları eski mevlütlerde bulamazsınız. Çünkü meleke kesmediyorum. Devamlı kitap okuduğum için gece gündüz o, o izahlar son bir iki senedir yapabildim. Çünkü nur ile ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Allah'ın nurundan değil işte. Allah Teala'nın zatına ait nurdan yaratılmadı. Ama Allahu Teala vasıtasız bir nur yarattı. Vasıtasız. Kun emriyle ol dedi. Özel bir nur yarattı. O nur efendimizin nuru oldu. Anladın mı? Yoksa Allah'ın nurundan bir parça, haşa bir cüz, haşa bir tecezzi, bir bölünme söz konusu olamaz haşa. Çünkü Allah-u Teala sıfatlarıyla ezelidir ve ebedidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezeli değildir. Kadim değildir. Onun nuru da ezeli kadim değildir. Ruhu da kadim değildir. Ama onun nurundan yaratılmış ne demek? İsa aleyhisselama da Allah'ın ruhundan yarattım diyor Kur'an. Allah'ın ruhundan ne demek? Allah-u Teala baba vasıtası olmadan başka insanlar ana baba vasıtasıyla birleşme vasıtasıyla yaratılıyor. Ama İsa aleyhisselam da Bu efendim çiftleşme insan suları devreye girmeden kün emriyle, ol emriyle anasının rahminde yarattığı için ruhullah. Allah'ın ruhu diyor. Allah'ın ruhu haşa. Allah'ın ruhu olur mu? Manası ne? Allah ruh ne demek? Hayat veren, can veren. Şimdi ruh çıktı mı senden ölüyorsun. Ruh geldi mi? Uykudan da uyanırken ruh geliyor tekrar ayılıyorsun. E, ahirette de ruh geri geldi mi dirileceğiz? İşte Allah'ın ruhu ne demek? Allah Teala diriltme sıfatı, hayat verme sıfatında ona kendi emrini, kün emrini de devreye soktu. Başka vasıtaları kaldırdı aradan. Bunu başka kimseye yapmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile babası annesi var. Baba annenin e, efendim, içtimağı vasıtasıyla dünyaya geldi. Bir tek İsa aleyhisselam da bu yok. Bir de Adem babamız da yok. Yani 10c Kur'an-ı Kerim'de mesela hasenullah ki mesela Adem, Allah'ın indi İsa'nın durumu Adem'in haline benzer der. Başka da bu işin istisnası müstesnası yok. Adem Aleyhisselam anasız babasız Kün buyurdu. topraktan iskeletini yaptı. "Tüm Adam ol, insan ol, canlı ol, dire ol. Buyurdu "Fe Birden kalktı ya, Toprak, balçık, saksı gibi kot kot kot vurdum Müüten. Adem Aleyhisselam'ın çamuru İnsan oldu, etten kemikten mürekkep, damarlardan sinirlerden müteşekkil, insan oldu. Kur'an bunu söylüyor, bunu inkar eden kafir olur. Yoksa Adem Aleyhisselam'ın babası varmış, Mustafa İstanbullu'na göre babasının da babası varmış. İlahi ahireyi gidiyor, gerilerde de maymundan birleşiyormuşuz. Ya yavurlarda böyle bir felsefe yok ya. Yaptığın bir şey de hangi yani hangi yavurdan aldın, kaynak da bulamazsın yani. Hiçbir yavurun felsefesinde. Yani böyle bir şey yok. Adam maymundan türedikler, anlarım onun gavurluğunu. Maymundan türediğin bir gavurluğu, bir mantığı vardır. Evrim teorisidir. Dönüştük ettik. Yok biz, adem sen babası var, babası babası Bu ne, kim? Adı ne? Kim görmüş, kim duymuş? Hangi kitapta yazıyor? Hangi tarihte var? Hiç. Ne gavurda var, ne Müslüman'da var, ne Tevrat'ta ne İlci'de kitap? 104 kitapta değil. Dünyanın hiçbir gavuru felsefecisinde böyle bir mantığı Ya der ki, Pat diye mantar gibi kendi kendime oldum. Ya der ki maymundan döndük, döndük oldum. Ya da Müslümanlar gibi bir i Kitap da bu usta müttefiktir. Adem Aleyhisselam'da yaratıldık. İlginsel olur. Bu öyle bir şey çıkarıyor ki yani ne bir batıl dinde de yok, batıl mezhepte de yok. Niçin? Öyle bir şey konuşacaksın ki millet senden bahsetsin daha. Onun için. Halif-i Ters git ki tanınasın. Düz yoldan giden arabanın plakasını kim anons eder? Bir tane yola ters girersen herkes ona bakar yani. Bu da öyle yapıyor. E şimdi nasıl İsa Selam Allah'ın ruhudur demek haşa Allah'ımızın ruhundan parça değildir. Öyle düşündükleri için Hristiyanlar kafir oldular Allah'ın oğlu dediler. Bak parçalık şeyine girersen haşa kafir oldu Hristiyanlar. Bu yüzden onun ruhundan üflenmişi yani hayat sıfatından vasıtasız yaratılmışlığı ne zannettiler? Allah'ın evladı parçası zannettiler. Eşin bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurundan yaratıldığında aynı manayı verirsek aynı vartaya düşeriz. O'nu Allah'ın nurundan parça ayrılmadı. Allah Teala'nın özel yarattığı bir nurum ben diyor. Yani güneşin nuru, ayın nuru, ya Allah Teala'nın yarattığı bu kadar gezegenlerin nuru ben onurlar sınıfından cinsinden değilim diyor. İlk nur benim nurumdur, ilk ruh benim ruhumdur, ilk akıl benim aklımdır. Ee, aklı evvel de benim, ruhu evvel de benim, nuru evvel de benim diyor. Ama buradaki mana nedir? allah Teala özel emriyle vasıtasız kün emre ol buyurdu zatına tahsis ettiğiniz. Allah'ın, Beytullah Allah'ın evi. Allah oraya girdi mi Kabe'nin içine? Haşa mekanda mıydı? Ama niye Allah'ın evi? Burayı kendime tahsis ettim diyor. İşte Resulullah Aleyhisselam nuru da bana mahsus özel bir nurdur diyor. Şeref verdim bu nura diyor yani. Yoksa kendinden parça anlamında değil. Bu manada Allah Teala kadimdir. Evveli yok. Allah Teala'dan gayri hiçbir şey kadim değil. Hep şeyin, her bir şeyin neci var? Başı var, başlangıcı var, bidati var ve evveli var. Bu itibarla kadim Ezeliyi ezeli de bu manaya göre Türkçede kullanılıyor bu ezeli. Ezeli demek ezel geçmiş zaman dilimlerinde sonsuz zaman. Yani ne kadar geri gitsen durama duramıyorsun. O o o zamanlarda mevcut olan hiçbir şey yok Allah'tan başka. Ancak Allah ezelidir ve kadimdir. Celle celaluhu. Ee, Allah Teala'nın kadim sıfatı olduğuna e, kelamı kadim diyoruz Kur'an'a. Çünkü ne Allah Teala kadim sıfatı, kelam sıfatı da kadim. Kur'an'da kelam sıfatının eseri öncün kadim. İşte Mutezile ile aramızda Ahmed ibn Hanberler ne kadar dayak ediler, bu kadar ulema, mutezile hükümeti neler etti? Abbasiler e, döneminde olacak yani. E, niye Kur'an mahluktur dedirtmek istediler. Kur'an sonradan nasıl Kur'an mahluk olur? allah Teala var, sıfatları da onunla beraber var. He Kur'an'ın bize bize sonradan gelmesi, 1400 küsur sene evvel inmesi, Kur'an'ın kadimliğine zıt değildir ki. Levh-i Mahfuz da var. E diyorsun ki Levh-i Mahfuz da sonradan yaratıldı, tamam. Ama levh-i mavuzda yazılı olan bütün ilimler, 104 kitabın hepsi Allah'ın ilminde var. Allah'ın ilmi yaratılmamış ki. Allah'ın ilmi yaratılan bir ilimdi ki. Bizim gibi hocayı dinleyerek, haber dinleyerek, kitap okuyarak Allah ilim kesbetmiyor ki haşa. Allah Teala'nın zatının nasıl evveli yok? İlim sıfatının da evveli yok. Ezelde her şeyi biliyordu. Ezelde her şeyi bilen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sonradan mı düşündü de haşa. Onun için Kur'an-ı Kerim kelamı kadim bak. Kadimi iyi anlayın. Kadimdir. Başlangıcı yok. ezelidir demek yine ne kadar geri gitsen başladığı nokta yok. Bu çok önemli bir ilimdir. Ehli sünnet o e, uleması yani ümmet-i İslam ittifak etmiştir ki Allahu Teala e, kadim sıfatıyla mevsuttur. Tabii kadim sıfatını Kur'an-ı Kerim'de kadim kelimesiyle bulamıyoruz. El kadimu diye, kadimün diye Allah Teala'nın hani gafurun, rahimun gibi Bir kadimını Kur'an'da ararsanız bulamıyoruz. Ama manasını bulabiliyor muyuz? Bulabiliyoruz. Onda da bir ayet-i kerime var. Bu da 500 milyarlık sorudur yani. 500 trilyonluk sorudur yani. Ne buyresihab ve manahnu bi Biz mesbuk değiliz. Mesbuk ne demek? Fıkıhta da mesbuk var. Bir rekat kaçıranın ne oldu? İkinci rekatta imama yetişene ne derler? Mesbuk. kendinden evvel namaza başlanmış bir vakatı tevfet etmiş kaçılmış. Biz geçilmeyiz diyor. Bu ne demek? Çünkü kendinden evvel bir varlık olacak olsa, zatından evvel bir varlık olacak olsa Allahü Teala ne duruma düşer? Haşa, mesbuk duruma düşer. Ama Allahü Teala biz asla mesbuklar değiliz. Ne demek mesbuklar değiliz? Hiçbir varlık tarafından geçilmedik, geçilemeyiz. Geçilmedik ne demek? Bizden evvel hiçbir şey yok demek. Bunun manası zımnen kadimi çağrıştırıyor. Kadime delalet ediyor yani bu. Ama hadis-i şeriflerde var mı? Var. Ee, zaten mana sahih olduğundan, sıfat Allah-u Teala sabit olduğundan, bu ad-i de mana mevcut olduğundan hadis-i şeriflerde geçiyor. E tabii ki Bukhari-Müslim gibi kaynaklarda olmasa da diğer kaynaklarda geçen dualar var. Mezhur dualar var, mezhur. Bu dualarda var. Ya kadimel ihsan. Ey ihsanı kadim olan. İhsan demek iyilik. Allah Teala'nın bize olan iyilikleri göklere, yerlere, içindekilere, dışındakilere, canlılara, cansızlara, hayvanlara, insanlara, cinlere, meleklere, feleklere, hepsine iyiliği var. Zaten bizi var ederek iyilik etti bize. E tamam. Bu iyiliği için ne diyor duada? Ya kadimel ihsan. Yani ey ihsanı kadim iyiliğinin başlangıcı olmayan. Niçin iyiliğinin başlangıcı yok? E ben 54 sene evvel doğdum. Veyahut hatta anamın karnına düştüğümde de 55 etsin. E bana iyiliği 55 sene evvel başladı diyelim. Ana karnından başladı diyelim. Ama bu, bu iyiliğin Mevla tarafından takdir buyurulması, kaderde tespit edilmesi, ben böyle bir Ahmet Mahmut yaratacağım diye onu yokluktan vücut varlık alemine çıkararak ihsanda bulunacağım bu kuluma diye Allah'ın bu ilmi ve kaderi ve kazası nedir? Ezelidir. Ama benim vaktim geldiğinde hangi vakitte yaratacağını da ezelde takdir etmiştir. O vakit geldiğinde ihsanı bende eseri zuhur etmiştir. Ama bu Allah Teala'nın ihsanını 54 sene evvel sınırlamaz. İhsanı kadimdir. Hepimize iyiliği, ezeliği. Niçin zatı ezeli, niçin ilmi ezeli, niçin kaderi ezeli? Çünkü bildiğine göre takdir buyurmuş. E bu da ezeli olunca ihsanı ezeli oldu. Hadi şerifler, ya kadime ihsan. Ey yani sen ta anamın karnında nerede ruhlar aleminde bedenler yaratılmadan 4000 sene evvel ruhlar aleminde, ruhlar aleminden 4000 sene evvel rızıklar alemi. Hepimizin rızkını gönderdiği rızk için yediğimiz çorba o zamandan geliyor önümüze hesapla kitapla geliyorum. Allah-u Teala hesapsız iş yapmaz. Her şey kaderle, miktar ile, ayarla, tertip ile, tespit ile. Allah katında Celle Celle. Bizim gibi haşa, ölçüsüz tartısız, rastgele bir iş yaparız ondan sonra. Ölene kadar ah nasıl yaptım, vah nasıl ettim. Hep şey bilmiyoruz. Cahiliz. Akıbeti'l-ümuru bilmiyoruz ki bu işin sonunda ne getirecek, ne götürecek. Hiç bilsek böyle yanlışlar yapar mıydık? Ne kadar maddi, manevi zararlara girdik bu yaşa Ne kadar pişman oluyoruz. Allah Teala hiçbir şey pişman olur. Mu? Neden? Hatası yok ilminde. Her şeyi önceden bildiği için. E sen ben her şeyi sonradan bildiğimizden bu hale geldik. Alimul gayb ve Kebirul Mutal. Yüce Allah Celle. Büyük Allah Celle. Gizliyi bilen, görüneni bilen, görünmeyeni bilen, yaratılmamışı bilen, yarat ne zaman yaratılacağını bilen, yaratıldığında nasıl yaratılacağını bilen. Biz de anasının karnında bir çocuk, abi torunumuz oldu. Allah nazardan muhafaza Öyle aylarca sağlıklı nasıl olacak acaba? Şekli nasıl olacak acaba? Bize sarı mı olacak saçı işte benim? Esmer mi olacak? şey olacak böyle? Allah Allah bu çocuk nasıl olacak acaba? Ya orada çocuk annesi karnında canlandı hala. Bir şeyler haberimiz yok. Yanındayız. Bu nasıl olacak acaba diyoruz. Ecelim en filanca yeryüzünde genç aile adam biziz ya. Onun için Mevla'nın ilmiyle bizim ilmimiz kıyas etle ya. Onun ihsanı da kadim, ilmi de kadim, kaderi de kadim. kadim el ihsan tuadavar ya men ihsani kadim ey o zat ki iyilikleri ta ezelden başlamış ya men ihsani فوق كل ihsan ey o zat ki iyilikleri her iyiliğin fevkinde annanın babanın elinden benzer yav rabbinin ihsanları 13'ün hadis-i şeriflerde vardır şimdi kadimlik yani mefhum olarak iki türlü mülazazadır Bir var, tekattüm bileptida. Yani kadimdir, eskidir diyelim yani. eski, Öncedir, öncelik. Öncelik olarak, lukat manasından anlatırsam daha güzel olacak. Tekattüm öncelik. Bu öncelik iki nevidir, iki kısımdır. Bir öncelik başlangıcı olmayan, bileptida. Önce bu ama ne kadar önce? <gülüyor> git git git git, git başı yok. Başlangıcı yok. Şimdi... Bu ancak Allahu Teala'nın zatıyla sıfatlarına mahsustur. Başlangıç noktası bulunmayan bir öncelik. Ancak Allah'ın zatında var bir de sıfatlarında var. Çünkü sıfat zattan ayrılmaz. İlme ayırsan cehalet lazım gelir. İlimsiz olur mu? Mevla hep alim idi. Sonradan alim olmadı. Zatı ve sıfatları Sıfatü zati vel ef'ali durran Medîmâtü masûnâtu Vedülemali ehl-i sünnet akidesinin şeyinde, kasidesinde. Zatının sıfatları da, tamam mı? Fiillerin sıfatları da, fiillerin ihya, diritmek. Yahu ezelde kimseyi diritmemişti ki, olsun diritme sıfatı vardı. Bir marangoz bunu 20 sene evvel yapma kabiliyeti var idi. 20 sene evvel yaptı bunu. Bizim Sadullah Efendi, eşini bunu yaptı diye mi? marangoz oldu. Ya zaten marangoz idi 20 sene evvelden veya 30 sene neyse. Eseri şimdi zuhur etti. Onun için Allah Teala'nın diriltme sıfatı da, rızık verme sıfatı da ezelde vardı. Ama ne zaman mahlukatını yarattı, rızık vermenin eseri o zaman zuhur etti, eseri. Ama sıfatı, zatı, zatının da fiillerinin de efendim sıfatları kadimdir, evveli yok. Zevalden de mahfuzdurlar, yani sonları da yok. Sonları da yok. Bu itibarla e, bu İmam Gaza Hazretleri'nin de kadimun la evvelere Allah Teala kadimdir, başı başlangıcı yoktur dediği bu önceliği anlatıyor. İkinci kıdem, işte demin anlattığım gibi askerlikte kıdem, şurada kıdem, burada. Bu tekaddüm bir gaye. Ne demek tekaddüm bir gaye? Bir noktada başlayan öncelik. Geriye gittiğinde bir sonu olan, bir yerde durup duran Kalan öncelik. Bu da mesela nedir? İşte ben 54 sene evvele gidiyorum. İşte ana karnına düşmemize 54 sene 9 ay 10 güne gidiyorum misal. O noktada o kadar önceyim yani. Öbürü 80 yaşında o kadar. Öbürü 130 yaşında o kadar. Gökler yerler işte altı bin altı bin 400 yaşında mı? 6600 bin 600 yaşında mı? Neyse misal. Yaratıldığı. Ama önceliği var. Her şeyden önce gökler yerler. Şu anda gördüklerimize göre. Tabi levi mavuzu Mahfuz'u Arşı falan göremediğimize göre. Gördüğümüze göre gökler önce. Önce ama durduğu bir nokta olan başlangıçsız önceliği yok. Nesi var? Bir noktada başlangıcı olan önceliği var. Çünkü bir noktaya geliyoruz. Bir gayede intihab oluyoruz. Ve duruyoruz. Diyoruz ki. Yani 10 bin sene evvel gökler yoktu mesela diyoruz. 20 bin sene evvel kesinlikle yoktu Diyebiliyoruz misal 100 binlerce sene evvel hiç yoktu onu kesinlikle diyebiliyoruz Onun için her şey böyledir allah Teala'dan gayri Efendim zatından gayri Ve sıfatından gayri e, Hiçbir kadim Bulunmamaktadır Bu çok önemli Onun için Bakın Vahidün tektir diyor Kadimün evveli yoktur diyor Kadimdir, kıdemlidir ama nasıl kıdemli? Başkası gibi değil. La evvelele, başlangıcı olmamak anlamında kadimdir diyor. Şimdi niye İmam Gazi Hazretleri bunu böyle hem tek diyor, hem kıdemli diyor, hem de başlangıcı yok diyor. Üç kelime burada kullanıyor. Birbirine mukarene yapmış diyor. Şarihler. Niye yapmış bunu diyor? Ha Burada işte i̇bn Teymiye gibi sapık itikadları olan, Ee, ...hoca alim geçinen, işte birilerinin de <gülüyor> Nureddin yıldızların müştehid dedikleri yani. Müştehid dedikleri haşa, ee, İbn-i Teymiye gibi adamlar, felsefeciler, felasife... ...bunlarda şöyle bir e, safsata var, şöyle bir safsata var, diyorlar ki bu alemin de evveli yok. Aa, evveli yok ne demek ya? Evveli yok dedin Allah ortak ettin haşa. Hani sen Bukhari'ye inanıyordun? Selefi geçinenler hani siz Bukhari'ye sahip diyordunuz, ilan Ediyor ki Allahu Allah Teala hep var idi. Ve lem yekun mehu şey'un Onunla beraber hiçbir şey yok idi. O el anke makan Sonradan hadisin metninden değildir el anke -maken. yani şu anda da o hali gibidir. Tabii ki şu anda da onun varlığına mümasil bir varlık olmaması anlamında el anke ama e şu anda bize de varlığına orta şey etti. Varlık sıfatından bize de verdi yani şu anda biz de varız. Biz de rüyada değiliz şu an. Ben de burada rüyada konuşmuyorum yani. Hepimiz hakikatiz. Değil mi şimdi canlı yayında ecel sallıyorum falan. Yani şimdi Söfes Ta'iye gibi eşyanın hakikati yoktur. Hiçbir şeyin vücudu varlığı yoktur. herkes Her şey hayaldir falan. Bunların tabi sonunda getireceği Ahmet Hulusi bu kafada. Ahmet Hulusi kafaları. Yani bunların son getireceği nokta ne olacak? Ahirette yok, cennette yok, cehennette E niye kimi cehenneme atacak ya? Adam zaten rüyada zina atacak günahı mı var? E zaten bu hayat hakikatte yok. Hepimiz rüyadayız. İyi, kes, doğra, parçala, tecavüz et. Bu alemin hakikati yok ki ya falan filan. Bu kafa sakat, ne sakatı ya? Dinsiz kafa. Şimdi bu alemin de kıdemi vardı diyen yani şimdi bunun tersine. Bir diyorlar ki bir kısmı şu anda bile varlığı varlığı yok bu alemin. Bak bak bak. Rüyadayız. Bir kısmı da diyor ki bu alem ezelde de vardı. Nasıl vardı? Gökler böyle değildi, yerler böyle değildi. İşte Bekoz böyle değildi. Üsküdar böyle değildi. Geriye döndükse git yüz sene, iki sene, beş sene, bin sene resim de bulamazsın ama tabii ki böyle değildi de. E belki de kıtalar böyle değildi. Zaten allah Teala diyor, gökler yerler yapışıktı. <gülüyor> gökler yerler baştan yapışık yarattım sonra yardım diyor. E şimdi bu boğazdaki ortadan bir elcele depremle belki bir şeyle yarıldı. Araya su girdi. Şimdi çılgın proje yapacaklar ya milyar dolar masraf, yapsınlar hayırlı olur inşallah da. E çılgın proje ne var Allah Teala hiç haşa hikmetli projeler yapmış işte Boğazı yarmış, suyu akıtmış yani kıtalar, bu kadar okyanuslar, e bunlar hepsi bitişiktir diyor. Sonra aralarına bu denizleri yani tabi kıtaları birbirinden ayırınca topraklar denizler araya doldu. Hal böyle olunca. Bunlar diyorlar ki bu alem şu andaki gibi değildi ama yine bir evvel evvel kıdemi vardı. Ne demek kıdemi vardı ya? Sen dersen ki tabii ki çok önceleri binlerce on binlerce sene evvel Allah Teala bu alemin maddelerini yaratmış falan ben buna kabul ederim. Ama sen dersen ki Allahu Teala'nın zatı gibi bu alemin de evveli yok. Ne demek evveli yok? Yani işte bu böyle değildi de şöyle dedi de hava, toprak ateş idi de maddenin aslı vardı da mayası vardı da hamuru vardı da hamı vardı da ya ne konuşuyorsun açık konuş yani Allahü Teala'nın varlığıyla beraber bu alemde vardı ya Allah ne yarattı o zaman ham madde üzerinde işlem yaptı bu ne demek ya Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerinde ne buyurur? Yebdeu baştan yarattı yoktan yarattı diyor o, yoktan yarattı elfâtıru Yarıp yaratan, yokluktan çıkartan diyor. Bütün Kur'an-ı Kerim bunu söylerken sen nasıl ki bu aleminde ham maddesi vardı yani ezelde. allah Teala'nın yaratması yani ona şekil vermesi falan. Ne gibi? İşte hamuru başkası getirdi de işte evdeki de şey yaptı. Poğaça yaptı yani. Böyle bir şey olabilir. allah Teala yoktan yarattım diyor. Onun için bu aleme Nev denir buna. Nev amma ne demek? Bir tür, bir çeşit, bir şekil. Yani ondan evvel hava idi. Tüm mesevale sema veya Teala semaya yaratmak istediğinde semanın ham maddesi vardı, dumandı. Tamam bu ayet, bu ayet. Ama Allah Teala semayı dumandan yarattı. Bunu duman göklerin ham maddesi olabilir. Dumanı kim yarattı? Ha bu duman Allah'ın varlığıyla beraber zaten vardı havalarda. Ha işte orada neyli sünnetten çıktın. Dinden de çıktın gittin. Çünkü kadim Allah'ın ezeli olma sıfatına ortak çıkarttın. Şirk koştun. Ha sen oradaki ayeti onu mu anlıyorsun? Ben gökleri yaratmaya teveccüh ettiğimde o duman idi. E duman idi tamam mı? Efendim sudan yarattıkları var. Cenanemin elma, kulle hay. Bütün canlıları sudan yarattım. O zamandaki ezelden beri su vardı. Ne ki ezelden beri su vardı ya? Suyu da yoktan yarattı. Dumanı da yoktan yarattı. Toprağı da gökten yarattı. Ateşi de su hava toprak ateş. Dört ana unsur erbayı, ham maddeyi de yoktan yarattı. Ondan sonra onu istediği şekle çevirdi. Ham, hamuru da kendi yaptı. Ondan sonra Kimini börek, kimini poğaça, kimini pide. Efendim, kimini gök, kimini yer, kimini deniz, kimini taş. İstediğini yapar. Ama Hammad dedi o yarattı. Yarattı ne demek? Yaratılan her şeyin başı var, başlangıcı var. Ezelde yoktu demek. Kıdemi güzel anlayın. Yoksa bir şey anlamadınız bu dersten yani. Bak ileri gideceğim zannediyordum. Hiç gidemedim. Çünkü kadimi çok uyandırmak lazım. İşte İbn Teymiyye'yi tekfir edenler, yani İbn Teymiyye'ye kafir oldu ben, biz demiyoruz kafir. Yani biz el üstet olarak hassasız bu işlerde. Tekfircilik iyi bir şey değil ama İbn Hacer gibi, Heytemi gibi mesela bazı alimler tekfir edenler var. Dayanakları ne? İşte dayanakları bu. Felsefeciler gibi kalkmış diyor ki, yani bu alemin bir tür bu şekliyle olmasa da yani ham maddesi itibariyle demektir kıdemi var. Nasıl kıdemi var? Önceden de vardı diyorsan anlarım. Bir noktaya kadar onun hepsinden evvel bu vardı. Tabii ki gökten evvel dumanı vardı. Yerden evvel suyu vardı. Bunu anlarım. Ama bunlar Allah'ın kıdemiyle haşa şirk, şerik olacak şekilde ezeli değildirler. Şimdi şöyle bir şey. Bu şunu anlamak lazım. Allah-u Teala kadimdir, başı yok, başlangıcı yok. Neden? Eğer Allah-u Teala'nın şu noktaya geldiğimizde Allah-u Teala da yoktu haşa diyecek olursan ne demiş oluyorsun Allah-u Teala? Hadis. Sonradan olmuş demiş oluyorsun. Ne kadar evvel olsa da, her şeyden evvel olsa da başlangıç noktası var dersen sonradan oldu demiş oluyorsun. Evvelinde yokluk geçti. Evvelinde yokluk vardı demiş oluyorsun. Haşa kella. Peki evvelinde yokluk olan bir şey sonradan var olduğunu kabullensek de ne demek oluyor bunun hakkında? Mümkünül vücut. Var olması da mümkün, yok olması da mümkün. Çünkü neden? Geçmişinde yokluk geçmiş. Geçmişinde bir şeyin yokluk geçmişse varlığı da kendinden olmaz. Ne gibi? Bizim hepimizin gökler, yerler ve içnekler hepimizin e, kadim olmadığımıza göre sonradanız. Sonradan olduğumuza göre gerimizde yokluk geçmiş mi? Binlerce sene yoktuk. Geçmişimizde hep yokluk var. E, geçmişinde yokluk olan, bütün varlıklar olarak konuşuyorum hepimizin, bir noktada yaratıldık. E, bu bir noktaya geldiğimizde yaratıldığımız hepimizin işte kimimiz Ee, mahlukat itibariyle diyorum kimimiz 5 bin sene, yedi bin sene, kimimiz 50 sene, kimimiz daha dün doğduk, yaratıldık. Peki bu noktada kendi kendine yaratılabiliyor musun? Yaratılamıyorsun. Sonradan yaratıldığına göre ne var? Senin yaratılmana, varlık alemine çıkman için tercih kullanan bir irade var. Bütün yaratılanlar açısından, geçmişinde hepimizin yokluk geçtiğine göre var olduğumuz noktada bu tercihi kullanan yani muhtesat denilen sonradan yaratılmış hadis denilen bizim gibiler hakkında bu tercihi kullanan irade kim? Ancak Allah Teala. E bir Allah Teala da şu noktadan evvel yok idi haşa. Şurada var oldu dersen ne oluyor? Geçmişinde yokluk vardı demiş oluyorsun. Kabullenmiş oluyorsun. Geçmişinde yokluğu kabullenirsen neyi kabullenmiş oluyorsun? E demek yok yok olsa da oluyordu. Mesela ben hiç olmasam olur muydu dünya? Olurdu. Öbürü olmasa olurdu. Şu anda bir milyar, yedi milyarın hiçbiri olmasa dünyayla vardı. Her şeyin bakıyorsun mümkünül vücut. Ne demek? Varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün. Neden? E geçmişinde yokluk yok muydu senin? E vardı. E sonradan var oldunsa demek sen olmadan da oluyordu. E olmadan da oluyorsa sen kendi kendini yaratmadın. Sen sonradan yaratıldığın noktada biri tercih kullandı senin. Varlık tarafını ağır bastırdı. Yoklukla varlığın eşit idi. Mümkünül vücut, varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün seviyede iken bir irade geldi, vücut tarafını, varlık tarafını tercih etti, bastırdı, seni var etti. İşte o irade allah Teala'dır diyoruz. Peki allah Teala hakkında da her şeyden öncedir ama şu noktadan evveli yok haşa dediğin zaman E allah Teala'nın var olması için kim tercih kullandığını sorarlar adama. İşte o noktada da bir insan allah Teala sonradan ol, oldu haşa deyince kafir olur. Çünkü neden allah Teala'yı biri yarattı demiş olur. E bu sefer allah Teala hakkında tercih kullanan, var olmasına tercih kullanana kim tercih kullandı? Onu kim var etti? O onu buna derler teselsül. Ki batıldır. Geri geri gittiğin zaman... Bütün yaratılmışlar hakkında geriye gittiğin zaman bir noktaya geliyorsun. Hepsinin varlığı hakkında tercih kullanan tek Allah'a geldiğin zaman vahittir, kadimdir, evveli yoktur dediğin zaman başı yok, başlangıcı yok, her şeyde tercihi kullanan tek irade dediğin zaman akıl mantık alıyor. Ama ne zaman ki o onu, o onu, o onu, Allah-u Teala ne olmuş? Haşa evvelce yoğuyduysa haşa kendi kendine olmuş. Nasıl kendi kendine olacak? O zaman hiçbir şey kendi kendine olamayacağına göre Sonradan olanlar hakkında konuşuyoruz. Sonradan olan hiçbir şey kendi kendine olamayacağına göre, bir irade onun varlık tarafını ağır bastırdığına göre, o zaman Allah Teala hakkındaki itikadımız nedir? Allah Teala sonradan değildir. Sonradan değildir, başı yoktur, başlangıcı yoktur. Başı yok, başlangıcı yok dediğin noktada onu kim yarattı diye bir soru artık devreye girmiyor. Çünkü varlığı zatındandır ve kendindendir. İşte o zaman geliyoruz ikinci cümleye. Ezeli yön La bidatele Bu yine ezelidir başlangıcı yok Deminkinin kadim la evvelele Kadimdir kıdemlidir ama evveli yok Manası yoksa Çok eskidir o anlamında değil Başı yok anlamında kadimdir Ezeli yön İşte deminden beri ezeli anlattım Yine geçmişe dönük ne kadar geri gitsen Ezelde vardır La bidatele Evveli yok Bidayeti yok Bidayet de başlangıç Hepsi tekit için tekit için Kuvvetlendirmek için cümledir. O zaman bir şey daha geldi meydana. Bu da nedir? مَا فَبَتَ قِدَمُهُ سْتَحَالَ عَدَمُهُ Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Anladın mı? Anlamadım. Bir şey. Anladım. E biz de niye sohbet yapıyoruz? Anlatalım değil, değil mi? Siz de dinleyin diye oturuyorsunuz değil mi? Boşuna oturmuyorsunuz burada. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Ne demek? Bir şeyin evveli yoksa sonradan yok olmasını düşünmek de muhaldir. Çünkü neden? Başlangıcı olmayanın varlığı kendindendir. Hiçbir şey onda tercih kullanmış değildir. Hiçbir tercih açık değildir. Varlığı kendinden olup efendim zatıyla kaimdir ve ezelidir. Başlangıcı olmayanın sonu da yoktur. Niye sonu yoktur? Başta onun var olması için hiçbir irade tercih kullanamadıysa sonunda da yok olması için hiçbir irade tercih kullanamaz. Ama bizim gibi mahlukatın her birerlerimiz Varlığımız hakkında Yüce Rabbimiz tercih kullanıp bizi yokluktan varlığa çıkarttığına göre hepimizin yok olacağını düşünmek mümkündür ve zaruridir. Artık e, Allah Teala istese yok etmez ama e, tabii ki bir noktada yok edecek. Yani e, cennetten önce veya cehennemden önce bir tümden bir küllü şeyin, hâlikün, ilâve zatı müstesna her şey yok olacak. E, artık o arada cennet, cehennem, arz kürsü, melekler her şeyin bir fenası, bir yokluğu da var. O vadilani tahakkukundan dolayı e Şimdi biz madem ki sonradan yaratıldık hepimiz Gökler, yerler, arş, kürsü Kürsü de öyle Lev-i mahfuz, kalem Her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde ruhu Hepimiz sonradan e Sonradan yaratılan olduğumuza göre Bizim yok olacağımızı da Düşünmek imkansız değil Hatta şu anda tabi Mevla'nın kanununa göre de mecburi düşünüyoruz onu Çünkü her şey yok olacak Bugün gavur da diyor ki her şey yok olacak Ataist ediyor der şey yok olacak. Efendim en imansız adam bile diyor ki ben diyor öleceğim diyor faniyim diyor. Lan Allah'a inanmıyorsun Kur'an'a inanmıyorsun şerata inanmıyorsun bir şey inanmıyorsun. Belki sen ebedi yaşarsın niye bunu konuşuyorsun? Bu Kur'an'ın hükmüdür her canlı ölümü tadacak. Namaz hükmüne inanmıyorsun oruç hükmüne inanmıyorsun her canlı ölümü tadacağa inanıyorsun. Niye inanıyorsun? İstersen inanma. İstersen inanma. Sen bir var oldun yok. Kendi kendini var ettin yok. Ölmemeye imkanın var mı? Yok. Yok olmama direnebilir misin? Yok. E nasıl diyorsun ki sarı çizme elmeme daim atayistin mi? Neyseyse deistin, bilmem ne istim mi? Yani nasıl diyorsun? Haşa kele. Allah yok, peygamber yok. Haşa kele. Nasıl diyorsun bunu? O zaman yok olma. Kaç sene evvel neredeydin? Sen kimin elindesin de ne konuşuyorsun ya? Ama Allah Teala öyle mi? Değil. Çünkü Allah Teala kıdemi sabit. Evveli yok. Evveli yoksa Madem muhal. Yani yokluğunu düşünmek muhal. Çünkü varlığı kendinden olduğuna göre kimse onu var etmediğine göre kimse de onu yok edemez. O da kendi kendini yok etmeyeceğini fes etmeyeceğini bu işi efendim karar altına göre. Kim ona müdahale edebilir? Bitti bu iş. İşte sonuna da getirdi. Ebedi yön la Madem ki bir olduğunu anladın. Madem ki kadim olduğunu anladın, madem ki evveli baş olmadığını anladın, madem ki ezeli olduğunu anladın, madem ki bidayeti başlandığı bir nokta olmadığını anladın ki bunu mecbursun anlama. Asi takdirde haşa ve kella bizden ne farkı kaldı? Bizi kim yarattı o zaman? Bizi yaratan mutlaka bizim varlık sahasına çıkmamızla tercihini kullanan iradenin mutlaka ne olması lazım? başka bir şey, varlık tarafından yaratılmış olması lazım. Aksi takdirde zincirleme gider, gerisi bulunmaz. Gerisinin bir noktada durmadığı hiçbir şey kaide mantık yürümez. Mutlaka bir yere varması lazım. Burada nereye var diyor ve lillahi turu'l umur. Bütün işler Allah'a döndürülüyor. Gel gel gel git git git nereye gittik durduk? Allah'ta durduk. Gökü kim yarattı? Allah Teala. Yeri kim yarattı? Allah Teala. Her şey Allah Teala Allah Teala kimin attı? Sus. Auzu billahi me'ne billah. Neden? Allahu Teala varlığı zatından, kendinden başı yok, başlangıcı yok. Onda kimse irade kullanmadı. Çünkü onu onu düşündüğün zaman zaten bu alemin yok olması lazım gelir. Madem ki bu alem var, bunu yaratan var. Madem ki yaratan var, onun yaratılmamış olması icap ediyor ki her şeyin varlığı o noktaya rücu etsin ve orada dursun. Sahih. Doğru mantık da budur. Akıl da bunu iktiza atıyor. E, aklı selim, kalbi selim de buna böyle iman ediyor. Çünkü bunun aksini düşünmek muhal. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Madem ki evvel yok demek ki sonu yok. Ebediyyün, ebedidir. La neatele sonu yok. Şimdi burada efendim ne güzel şeyler konuştuk elhamdülillah da e, şundan bitirelim. Daha işte iki cümle, üç cümle okuyabildim ama bitirmek durumundayız. Mevcudat yani varlıklar Üç kısım var. allah Teala'ya da mevcut deniyor mu? Denmez mi? Hakiki mevcut allah Teala'dır. Biz de mevcut muyuz? Hasbel kader Allah'ın takdiri hasebiyle bize mevcut, bize de mevcut deniyor yani. Göklere yerlere de mevcudat deniyor yani. Ne demek? Varlıklar. Var olmuşuz, oldurulmuşuz, yaratılmışız yani. Varlığımız kendimizden değil ama işte Allah-u Teala da mevcut deniyor, bize de mevcut deniyor falan. Bazı isim benzerlikleri geçen haftaki derste de dedim bunlar isim benzerlikleridir yani. İsim benzer, Allah'a da mevcut deniyor, sana da mevcut deniyor. Allah-u Teala da şey deniyor, sana da şey deniyor. E burada alakası var mı birbirine? Şey alakası yok. Şey mevcut anlamındadır o manada. E mevcut da var ama hakiki varlık kim? La mevcud değil Allah. Allah'tan başka hakiki varlık sahibi yok. Ama varlığıken bizim de varlığımız hakiki. Bizim varlığımız hakiki ama bizim varlığımız kendimizden değil. Kendimizle de şu anda durmuyor, kaim değil. Ve kendimiz de onu koruyacak değiliz, koruyabilecek değiliz. O halde bizim mevcutluğumuzla Allah'ın mevcutluğu lugattaki benzemeden başka isim benzerliğinde başka hiçbir şeyle alakası yok yani. Şimdi mevcutat üç kısımdır. Dördüncüsü yok. Bu kaideyi güzel belliin. Bir, ezeli ve ebedi olan mevcutlar. Ezeli geriye gitsen ne kadar, başlangıcı yok. Ebedi ileri gitsen ne kadar, sonu yok, son, sonuçlanması yok. Ezeli ve ebedi olan mevcut varlık, birinci mertebe. Kaç tane var? Kaç tane var? Bir tane. Hem ezeli, zaten ezeli ise ebedidir, o kesin. Çünkü baştan kimse devreye girmedi, son da sonradan da giremez. Varlığı kendinden olanın yokluğu düşünülemez. Ezeli ve ebedi olan mevcut, Hak Sübhane ve Teala Başka yok. kısım. Mevcudatın ikinci kısım. Ezeli de değil, ebedi de değil. Misal verin. Ezeli değil, sonradan yaratılmış. Zaten her şey öyle. Yaratılanların hepsi öyle yani. Yaratılanların hepsi öyle. Ebedi de değil, yani sonu var. Başı var, sonu var. Buna biziz diyemezsiniz. Biz? Bizim başımız var ama aslında sonumuz yok. Bir defa yaratıldın, yere ele verdin de defansları daha yok. Şimdi ezeli de değil, ebedi de değil, ikinci kısım mevcudu anlatıyoruz. Bunun misali nedir biliyor musun? Dünya. Dünyanın başı var, başlangıcı var, ezeli değil. Ebedi mi dünya? Ebedi de değil. Yok olacak mı? Yok olacak. Yok olduktan sonra bir daha iade olacak mı? Olmayacak. Bitti. Varlık sahasından silindi gitti. E biz bunun için birbirini öldürüyoruz. Hikaye. Üçüncü kısım mevcut. Varlıklar üç kısımdır. Dördüncüsü yok. birisi hem ezeli hem ebedi. Hak Subhani ve Teala. İkincisi ne ezeli ne ebedi. Dünya ve mafya içindekiler. Üçüncü kısım mevcutlar. Ebedi, gayri ezeli. Ebedi sonu yok. Ama gayri ezeli, ezeli değil yani başı var. Yani başı var sonu yok. Bu başı var sonu yok kim? Ahiret. Ahiretin başı var mı? Var. Dünya da sonradan yaradıldı. Ahiretin sonu. Her şey sonradan yaradıldı. Ahiretin sonu var mı? Son yok. Bütün Kur'an ne diyor? Halidine nefiha ebede Orada ebedi kalacaklar. Biz de bu manada ruhlar ölüyor mu bizim ölmemizle? Ölmüyor. Ruh bedenden çıkınca beden ölüyor. Ölen bedendir, cesettir. Ruha ölüm yok diyor. Aşık Yunus Emre de öyle diyor. Efendim Ruha ölüm yok. Ruhlar ölmüyor. Berzah alemindeyse işte ya cennet bahçesi ya cehennem bekliyor. Sonra mahşere çıkarken bedeni yaratılınca bedenine tekrar giriyor. Ondan sonra mahşerden hesabı görülüyor. Ya cennete ya cehenneme gidiyor. Direkt cennete gidiyor. kalıyor. Yoksa cehenneme gitse de çıksa şey yapıyor. Ya da kafirse ebedi cehennemde kalıyor. Kafirin de ruhu için efendim son var mı? Yok. Ebedi azap çekecek. Efendi Hazretleri derdi ki ahiret Cehennem katır türiller sen edditesin kafir olursun çünkü Kur'an'da sonu yok buyruluyor. sonu yok e, cennete giden Müslümanın da sonu yok o da orada ebedi nimetler içindir Rabbim cümlemize mübarek. bariki dövmeden nasıl imöser eylesin. Amin işte varlıklar üç kısımdır alın size kaideyi külliye ezeli ve ebedi ancak Allah Teala ne ezeli ne ebedi dünya ve içindekiler Gezegenler, mezegenler, onlar da dünya hükmünde yani. Mahşerde yok. Oluyor. Yıldızlar dökülecek diyor. Güneş kederat, Yıldızlar dökülecek diyor ya ayetler. Güneş, ay, yıldız. hadi dünya deyince yani güneş ayı unutmayın. Dünya ve etrafı yani. Tamam. İkincisi ne ezeli ne ebedi. Başı da var, sonu da var. Üçüncüsü ebedi, gayri ezeli. Yani sonu yok. Başı var, sonu yok. Başı var, sonu yok. İşte ruhların başı var, sonu yok. Bu noktada kadim değiller. Allah'tan başka kadim yok. Çünkü farkındaysanız varlıkların son iki kısmının ikisinde de ne dedik? Başı var dedik. Ahiretinde başı var mı? Var. Ruhlarında başı var mı? Var. O zaman kadim değiller. Anladın mı? Gayri ezeli. Ezeli ve kadim hiçbir şey yok Allah ve sıfatlarından başka. Ama ebedilikte... Allah-u Teala bizi sonradan yaratmış ruhlarımıza ama cenneti de sonradan yaratmış. Şu anda cennet mevcut tabi el-i sünnet'e göre. Ahireti sonradan yarattı ama ahireti yok edecek mi? Etmeyeceğim diyor. Etmemeye kim karar verdi? E kendi karar verdi. Kimse ona müdahale edebilir mi? Edemez. İsteseydi yok eder miydi? Tabi ederdi. Çünkü neden? Madem o yarattığı şeyin başı var, başı olanın yok olmasını düşünmek muhal değil. Mesela cennet ve cehennemin yok olması mümkün müydü? Mümkündü. Niye mümkündü? Kıdemi sabit değil. Yani ezeli değil. Kıdemi sabit olmayanın ademi düşünülür. Yok olması düşünülür. Anladım. Deminki kaideyi kul kullanıyoruz. Kıdemi sabit değilse ademi düşünülebilir. Ama Allah Teala ilaveten karar almış. Ne karar almış? Ben de kararlarımı bozmam. La mübeddileli kelimat illa. Allah'ın kelime ve hükümlerini değiştirecek Allah'tan gayrı yoktur. Allah'ım da karar almış. Sözümü de bozmam diyor. Cennet ve cennet, ahiret ebedi diyor. İşte onun için yok olabilir miydi? Tabii olabilirdi. allah Teala isterse yok ederdi. Ama şu anda biz yok olmayacak ve ebedi kararı neye göre veriyoruz? allah Teala bize bildirdiği ilme göre ebedi olarak yarattım. Bunu yok etmeyeceğim buyurduğundan dolayı ebedilik kazandı. Yoksa ebediliği kendinden değil. Çünkü varlığın sonradan olduğundan yokluğu mümkündü. Ama allah Teala yok etmeyeceğim dediği için şu anda yokluğunu düşünmek mümkün değil. Çünkü Allah kararımı bozmam diyor. Anladın mı? İnşallah anlattınız. Burada çok ilim oldu. Efendiler bunlara marif derdi. Marif. Ne demek? Marifetler. Yani Allah Teala hakkında konuşulan şeylere marif, marifetullah. Allah Teala'yı tanımak demek. Anladın mı? Ha işte Mevla'yı tanımadan insan Müslüman olamaz. Allah Teala hakkındaki şu sorular, şu derste ne kadar soru çıkar? şu sorular sorulsa bugün Müslümanım diyenin, hatta ilahiyatta ilmi kelam dalı profesörü hocasıyım diyenin bile çoğunun cevap vereceğini, doğru cevap vereceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Geldiğimiz cehalet seviyesini, sıfırın altında kaç derece olduğunu varın siz tasavvur edin. Onun için imanlarımızı Allah'a emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah 6.30'da 14 secdeler, 7 çeyrek edeceğiz sabah namazında gelebilen, müsait olan kardeşlerimizi dernekte bekliyoruz. İnşallah Rahman, önümüzdeki cumartesi e, saat sekizde yani saat sekiz yapıyoruz orada. Saat sekizde, çünkü Bursa'da uzaktan geliyorlar falan da dönüşlerini hesap ediyoruz, erken başlıyoruz. Normalde e, bizim cami e, cami sohbeti de mi sekizde? Cami sohbeti de sekizde. Halkla buluştuklarımız sekizde yani. öyle. Kaide budur. Efendim çabuk erken evlerine dönebilsinler diye. Yarım saat kardır diyerekten. İnşallah bu cum e, cumartesi saat 8'de Bursa Vakıfköy Külliyesi'nde derneğinde e, efendim e, konuşmamız sohbetimiz olacak. Orada hanım kardeşlere yer var. Daha da genişletiyoruz ama alt katın ama yine de var. Bayağı bol yer var. Kadına, erkeğe, gelene rahat rahat sığacak kadar. Orada geniş yani çok. E, o bakımdan hepinizi kadın erkek cemaat Bursa'ya Bursa'ya sohbete davet ediyoruz. Orada canlı yayın yapılmıyor. 13'ün için ben Lale Gül'den radyodan falan dinlerim demeyin. Biraz Allah yolunda fırsatı müsait olanlar adım atın inşallah. Sohbette buluşalım. Tabii o sohbet çekim yapılıyor. Sonradan Lale Gül'de yayınlanıyor ama pazar mı yayınlıyorlar onu bilmiyorum. Pazar akşam 8.30'da helalde. Pazar akşam 8.30'da yayınlanıyor ama O canlı yayın olarak o gece canlı yayın yapılmıyor. Bunu da haber verelim. Canlı yayın yapılmıyoruz. Bursa'da sohbet yok anlamında. Yalan yere işte dağıtıp da millet sohbete gelmesin diye fitne yapanlara Allah'a havale ediyorum. Böyle bir şey yok. Biz cumartesi inşallah Bursa'da olacağız. Allah Teala maniler izale eylesin. Yardımcıları vesileleri ziyade eylesin. Amin. Önümüzdeki de salı. Önümüzdeki salı akşamında da inşallah saat 8'de. Yine Hayder'de Fatih Halit Caddesi'ndeki derneğimizde de e, artık şifa Şerif derslerine mutat salı sohbetleri olarak, salı sohbetleri olarak ilkini bu salı başlatacağız. Ondan sonra da inşallah devam edeceğiz. allah -u -u Teala hepimize, hepinize ve afiyetler, e, husn istikametler, husn katimeler, dünya ahiret, saadetler, selametler, ihsan eylesin. Mubarek gece hürmetine ve konuşulan marif-i ilahi hürmetine, esma-i ilahi, sıfat-i ilahi hürmetine Rabbim fazl-ı kerimle cümle bizi yüce zatını Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde ve hakaret kitaplarımızda tanıttığı vecile hakkıyla tanıyanlardan eylesin, tanımaya muvaffak eylesin. Amin amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azaymil cahi ve ala alihi ve sahbihi sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasufune ve selamun alel murselin والحمد لله رب العالمين آمين لا شر النبي صلى الله عليه وسلم وصام الشاخص في الأبواب الخاصة ولا الروح واجد المسلمين السامعين الفاتحة الله